Hazırlayıp sunanlar Özgür Çiçek ve Irmak Ertun'a Havisan. Merhaba, Cingöz Recai'ye hoş geldiniz. Ben Irmak. Ben Özgür. Bugün farklı bir şey yapalım dedik. Çünkü şu ana kadar <gülüyor> Özgür'le genelde kurgulardan ve romanlardan bahsettik. Ya da filmlerden bahsettik. Televizyon dizilerinden bahsettik. Polisiye türü içinde. Ve bir düşündük ki bir göz atalım bakalım roman dışında kurgusal türlerin dışında neler var ee, ve e, enteresan şeylerle karşılaştık bunları sizle paylaşacağız ee, şiirler, drama e, çizgi roman tabii ki ee, zaten başlı başına belki ayrı bir programda da tekrar değiniriz <gülüyor> animasyona <gülüyor> ve çizgi romana ee, bu, bunlardan bahsedelim dedik ee, istersen hani Dramasından bahsedelim bu işin. Evet bu konuyu araştırırken çok enteresan şeylerle karşılaştık. Özellikle Amerika'da, Florida'da ve Amerika'nın başka yerlerinde de dedektif akşam yemeği tiyatrosu denen bazı şovlar düzenleniyor. Bu tiyatroyu izlemek için bir akşam yemeği rezervasyonu yaptırıyorsunuz öncelikle. Yani seyirci olarak siz de oyunun içine dahil oluyorsunuz ve size verilen ipuçlarıyla katili bulmaya çalışıyorsunuz. Ee, ...ve seyirci olarak size aynı zamanda ta, o oyunda geçen bir para birimi veriliyor. Ve isterseniz siz bu parayı e, oyuncuları size daha fazla ipucu vermesi için e, Rüş rüşvet Hı. verebiliyorsunuz. Çünkü hani bu de bütün hani e, dedektif filmlerinde olan bir şeydir. Dedektif gider birini konuşturmak için biraz evet. para verir. E, aynı şey bu şekilde bu tiyatroda da e, oluyor... Ve e, belli bir süre sonra bu aynı zamanda şu şekilde oluyor. Aynı anda bir sürü masa var ve bu masalar hep birlikte yemek yiyorlar. Oyuncular bu masaların arasında dolaşıyor ve e, seyircileri çeşitli e, ipuçları vererek yönlendiriyor. Ve artık hani e, yeteri kadar ipucu verildiğinde yemek servisi başlıyor. Ama yani yemekte e, ünlü şeflerin hazırladığı işte ön, önden salatası, ana yemeği, tatlısı vesaire mükellef bir sofra. Artık yemeğin sonuna doğru her masaya e, soru soruluyor yani e, who done it kim yaptı bu e, katili kim öldürdü ve bunu bilen seyirci e, bir ödül kazanıyor. <gülüyor> yani olabildiğince interaktif seyircinin de içinde bulunduğu oyun. bir şov gibi evet. bir oyun gibi ve bu da hatta sonrasında bana şeyi hatırlattı bizim küçükken e, oynadığımız bir masaüstü oyunu katil Hı -hı. kim. O da Kesinlikle. çok enteresan bir oyundu hani. Hep birlikte bir araya gelirsiniz 10 kişi filan, ee, bir bir kişi katil olur o kartlar dağıtılır ve katil e, göz kırparak evet. e, o oyundaki insanları öldürür ve polisi de öldürebilme ihtimali vardır eğer polis öldürürse baştan kaybeder. Evet evet e, inanılmaz e, zevkli bir şeye benziyor. Bu, eğer bu tip girişimciler varsa <gülüyor> burada da e, tek düzleşmiş gece hayatının yerine evet, böyle bir evet, şey e, evet. yapılabilir. E, Tabii insan dedektiflik hikayesinin içinde yer almak istiyor belki bununla ilgili. Çünkü daha önce de demiştik sürekli ilk başta dedektiflik romanlarından bahsederken de bundan bahsettik. Sürekli ipuçlarını toplayıp çözmek istiyoruz. Evet, Ama evet. dedektif her zaman bir adım önde. Hani dedektiflik romanı o yüzden bu içine girmeye çok açık ya da okuyucunun hep içine girmesine yönelik. Ve tabii bu drama senin bahsettiğin dramada. Bununla oynuyor. Bir de bir yandan da tabii oradaki diğer izleyicilerde de bir yarışma durumu var. Yani ha, tabii. kim e, çözecek, kim gerçekten hani bu çözme yeteneğine sahip, bu öngörüye sahip ve kim elindeki parayı iyi bir şekilde kullanıp daha fazla ipucu alabilecek Hı -hı. ve sonunda da kazanan olacak. Hı -hı. Ee, ben de şiirle şiirre evet. baktım, polisiye şiir var mı diye düşündüm. <gülüyor> gerçekten insan önce bir a, polisiye şiir olamaz. Yani çok düşünüyor. saçma diye düşünüyor ama e, aksine <gülüyor> e, 20. yüzyılın en önemli şairlerinden biri Winston Hugh Oden e, kendisi İngiltere'de doğmuş fakat sonra Amerikan vatandaşlığına geçmiş e, dedektif romanı hayranı ve dedektif e, çok iyi bir dedektiflik e, yazını okuyucusu hatta daha önce de bahsetmiştik onun da dedektiflik romanı nasıl olmalı diye kuralları var yani bununla ilgili çok şey yazmış. Ve e, Oda'nın iki tane e, polisiye türüne ait şiiri var. Daha çok e, o türün e, öğelerini kullanarak e, bir yorum yapıyor. E, ben o, onları aradım. yani Türkçe'ye çevrilmiş olarak bulmadım, ya, bulamadım. O yüzden kendim çevirdim ve e, biraz kötü olabilir <gülüyor> bu yüzden çeviri ama. Yani çok merakla e, bekliyoruz. E, bir tanesi e, sonunda sır açığa çıktı. Ee, bunu dinli, şimdi dinleyicilerimiz dinlerken hafif bir parodi olduğunu anlayacaklar bu şiirin. Sonunda çıktı açığa sır. Her sonda olması gerektiği gibi. Lezzetli hikaye yakın dostu anlatmaya hazır. Bir iki çay fincanı ve meydanda dilin kendi arzusu var. Yere bakan yürek yakan şekerim. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Sarnıçın içindeki cesedin ardında. Dersimiz cinayetin hayaletinin ardında. Dans eden hanımın ve delice içen adamın ardında. Yorgun görüntüsünün, migren ağrısı ve iç geçirmenin ardında hep başka bir hikaye var. Hep gözle görünenden fazlası. Berrak sesle birdenbire okunan türkü, manastırın duvarının tepesinde eski otların kokusu ve holdaki spor resimleri, yazın kriket maçları, el sıkışma, öksürük, öpücük hep bir hain sır. Bunun için hususi bir niyet. Ee, burada... Ee, Agatha Christie'nin mesela dersimiz cinayet işte sarın için içindeki ceset. Bunlar Agatha Christie romanlarına gönderme ve e, bir şekilde hani e, sürekli her görünenin ard ardında farklı bir gerçek var ve bunu e, Odan çok güzel şiirleştirmiş. Diğer bir hmm, şiirde dedektif hikayesi 1937 yılından e, bu şiirde kimin yoktur ki Pardon kimin yoktur ki manzarası dağınık köy sokağı ağaçlardaki ev hep kilisenin yanında ya da kasvetli evin şu korin sütunları olan ya da küçük işçi dairesi. Her halükarda bir ev bir adamın başına gelen 3-4 şeyin gerçekleştiği merkez. Evet kim hayatının haritasını çizemez sevgilileriyle buluştuğu küçük istasyonu gölgeleyemez ve sürekli güle güle der mutluluğunun vücudunu ilk keşfettiği yeri. Tanımadık bir serseri zengin bir adam hep bir gizem. Ve saklı bir geçmiş ama gerçek, mutluluğumuza dair gerçek ortaya çıkınca ne kadarı şantaja ve çapkınlığa bağlı. Gerisi geleneksel, hep plana uygun. Yerel sağduyu ve yangına körükle giden göz alıcı Sezgi. Onların arasındaki kan davası. Hep şans eseri bizden önce olay mahalinde. Her şey plana uygun, yalanda, itirafta. En heyecanlı son kovalamaca ölüm de. Yine de son sayfada belli belirsiz bir şüphe. O hüküm müstahak mıydı? Yargıcın sinirleri, o ipucu, daracından gelen o isyan ve bizim kendi tebessümümüz. Evet öyle ama her zaman zaman katledilir. Biri ödemeli mutluluğumuzun yetişini, mutluluğun kendisi. Ee, burada enteresan olan ee, diğer şiir gibi parodi değil ama dedektiflik romanındaki öğeleri kullanarak mutluluk ve hayata dair bir şey yazmış. Ee, ve burada e, ben hani bu şiirdeki bazı terimleri daha iyi anlamak için e, bir araştırma yaptım. Yer, yerel sağduyu ve yangına körükle giden göz alıcı Sezgi diyor. Bu yerel sağduyu e, maha, yani olayın olduğu yerdeki mahalli polis çalışkan evet. ama etkisiz yerel polis e, göz alıcı Sezgi de tabii ki dedektifin kendisi ve onun inanılmaz zeka gücü. Zaten şiirde de hep şans eseri bizden önce olay yerinde diyor. E, bu şiirde de mutluluk kurban. Zaman ise katil. Ama şiirin son mısallığı... Hani dedektifin bakış, bakış açısından böyle bir şiirsel anlatım da... ...hani onun üstünde olan yükü... Hı -hı. ...hani onun yapması gereken... E, ...işte o sır perdesini kaldırmak... ...o gerçeğe ulaşmak... ...ama eninde sonunda o gerçek gerçekten mutluluk getirecek mi? Hı -hı. Hani bunları böyle şiirsel olarak anlatmak da... ...aslında dedektif figürüyle oldukça uyan bir şey. Yani dedektif evet. sadece... E, ...gerçekleri çöz, çözmek için... Bunlar için uğraşan biri değil de bunun yükünü de taşıyan biri. Evet, aynen öyle. O yüzden dedektiflik figürü bu tip bir şiire ilham olabiliyor. Evet. Ee, bir müzik arası verelim. Çok e, enteresan e, bir şey var. E, bu ilk okuduğum şiir, e, sıraçığa çıktı. Sonunda sıraçığa çıktı. E, Carla Bruni, Sarkozy'nin e, eşi <gülüyor> tarafından e, şarkıya dönüştürülmüş. Biz de kocası yüzünden kadıncağızı yargılamayalım. Evet. Şarkıyı bir dinleyelim. <gülüyor> At last the secret is out şarkısı. the secret is out As it always must come in the end A delicious story is ripe to tell to the intimate friend Over the teacups and the square, the tongue has its design Still waters run deep, my dear, there's never smoke without fire Behind the corpse in the reservoir Behind the ghost on the links Behind the lady who dances And the man who madly drinks mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm Under the look of fatigue the attack of my crane and the side there is always another story there is more than meets the eye for the clear voice suddenly singing high up on the convent tos The scent of the elder bushes, the sporting prince in the hall The croaking matches in summer, the handshake, the cup, The kiss, the kiss, the kiss There is always a wicked secret, a proud reason for this Açık Radyo 94.9'da Cingöz Recai programındasınız. Carla Bruni'den sonunda Sır Açığa Çıktı şarkısını dinledik. Ee, kadıncağıza bir şans verelim dedik. Ee, gerçekten e, hani dinleyince hoş bir şarkı ama şöyle de bir şey var. Bu şiiri okuyunca aslında bunun bir parodi olduğundan bahsettik. Ee, onun tamamen içini boşaltmış. Sanki bir aşk şarkısıymış <gülüyor> gibi ee, yorumlamış. Fakat e, dinleyince hoş. Kesinlikle. Ee, e, Dramadan bahsettik interaktif drama işte bu dedektiflik oyunlarından bahsettik e, şiirden bahsettik bir de kurgusal olmayan türler var e, ki aslında e, bunlar baya önemli hatta geçen haftalarda Edgar ödüllerini konuştuğumuzda e, Edgar ödüllerinin kurgu dışı ödülleri de var e, böyle evet. bir e, kategorisi de var e, belgeseller e, ya da televizyonda bile kurgu dışı e, bir e, polisiye görebiliriz. Mesela bunlar bizim de belgesel kanallarında yayınlanan bir kısmı var işte eyalet devriyeleri, gümrük işte gümrük bekçileri ya da polisler bunlar işte İngiltere, Amerika ya da Avustralya'da geçen yani belgesel türü şovlar ve bu tip dizilerde polisleri takip ediyoruz ya da işte ya da eyalet devriyesi ise eyalet devriyesini takip ediyoruz ve onların yakaladıkları suçluları işte ya da kovalamacıları kovalamacaları e, izliyoruz. E, tabii genelde küçük suçların peşinde koşuyorlar işte e, kırmızı ışıkta geçen adamın peşinden koşuyor ya da e, hani böyle büyük suçları çözmüyorlar ve e, hep de izleyince insan görüyor ki hep böyle toplumun dışlanmış kesimlerinden. Ee, insanlar. Yani bir, aslında bir drama var orada. Bir toplumsal drama var ama bir sürü insan tabii bunu izlerken tamamen polislerle özdeşleşiyor ve o suçları engelliyoruz evet. hep beraber. Ve sürece de şahit oluyor. Sürece de şahit oluyor. Tabii polisler hiçbir zaman kanunların dışına çıkmıyor. Ee, çok e, ciddi davranıyorlar. Ee, ve bu türe yeni örnekler katılmış. Mesela e, benim e, en çok şaşırdığım gümrük polisleri. Sınır devriyesi. Bunlar Gene bu Batı ülkelerinde benim izlediğim İngiltere'de ve Avustralya'da geçen vardı. Bizim gibi Üçüncü Dünya ülkelerinden gelen insanları hani ülkelerine almamak için ya da hani hepimiz şüpheli olduğumuz için ülkelerin onlara karşı korumaya çalışan memurların günlük hayatları anlatılıyor ve tabi yani. Aslında izlenilmez yani, biraz, yani pek izlenilecek bir yanı yok ama nasıl sürekli bu tip e, televizyon programlarıyla düzenin hani e, yüceltildiğini ya da düzenin e, popülerleştirildiğini herkesin izleyebileceği hoş bir hale getirildiğini aslında ne kadar çok şiddet içerdiğini tamamen e, göz yani e, göz ardı ederek yapılıyor e, bu diziler. E, bir de daha e, hani daha farklı, daha böyle bir e, filme yakın bir belgesel türü de 24 saat cinayet gizemi var. Bu televizyon programında da gerçekten olmuş bir cinayet. E, olaya karışanların e, röportajlarıyla anlatılıyor belgesel gibi. E, ve en sonunda katil ortaya çıkıyor. Belki o katille röportaj yapmış oluyor işte belgeseli yapan ama sen bilmiyorsun aslında onun katil olduğunu. Hı -hı. Bu tipte bir e, kurgu dışı... E, Hani televizyonda yayınlanan e, Batı'da e, çok örneği var. Bilmiyorum yakında. Belki bize de evet. e, akseder. E, ama gerçekten hani tabi bu gibi popüler örnekleri televizyondaki e, sulandırılmış örneklerini e, geçersek gerçekten etkileyici, kurgu dışı bir polisiye izlemek istiyorsanız bence çok iyi bir belgesel olan İnce Mavi Hat. E, Erol Morris'in 1988 belgeseli. E, bunu izleyebilirsiniz. Ve e, bu belgesel bu de Morris, Randall Dale Adams'ın hikayesini anlatıyor. Rand, bu Randall Adams, işlemediği bir cinayetten mahkum edilmiş ve ölüm cezasına çarptırılmış, infazını bekleyen bir e, insan. E, olay şu, Dallas'ta 1976 yılında bir polis memuru trafik ışıklarında öldürülüyor. Polis teşkilatı 16 yaşındaki David Ray Harris'ten bilgi alana kadar vakada hiçbir ilerleme kaydedemiyor. Ve e Harris, polis Harris'i inceledikçe çeşitli şeyler ortaya çıkıyor. Yani mesela Harris olayın olduğu gün arkadaşlarına cinayeti kendisinin işlediğini söylemiş. İşte polisi e, tabancaya götürmüş. Yani Harris aslında pek çok şeyi biliyor. Fakat 16 yaşında olduğu için ve Teksas eyalet kanunlarına göre de idam edilemeyeceği için polis onu suçlamak istemiyor. Çünkü işte e, birini idam etmek istiyorlar bunun için ve onun yüzden Randall Dale Adams'ı bir şekilde... E, tam e, hapse atıyorlar ve işte e, idamını bekletiyorlar. E, Morris bu filmi çekmeden önce e, özel dedektif gibi çalışmış. Yani araştırmasını kendi yapmış. Bütün delilleri toplamış ve e, filmin çekildiğinden bir sene sonra da yani detayları anlatmayayım. Aslında çok detay verdim ama e, yani filmin kendisi, kurgusu da çok e, önemli. E, sinematografisi de çok önemli. E, bu zaten inanılmaz ve etkileyici bir belgesel olduğu için bir sene sonra da adımız adalete kavuşuyor zaten ama Belgeselin kendisi tamamen idam cezasına, polisin keyfi tutuklama kararlarına karşı çekilmiş en iyi belgesellerden biri bence. O yüzden vakit bulabilirseniz izlemenizi tavsiye ederim. Bir de aynı şekilde kurgu dışı polisiyenin hani belgesel olmayan ama yazı, yaz, yazıdaki örneği de Truman Capote'nin Soğukkanlılıkla kitabı var. Onu Ondan bahsetmeden geçmemiz olmaz. Geçen hafta da Edgar ödüllerinden bahset Derken belki e, hatırlatmışız 1966'da en iyi kurguduş roman ödülünü kazanmış e, zaten Truman Capote'nin bu kitabı. Sel yayıncılık tarafından da Türkçesi yayınlanmış. Bu kitap e, 66, 1966 yılında çıkıyor ama konusu 1959 yılında Kansaslı bir çiftçi ve ailesinin katledilmesi. E, Capote işte New York'ta yaşıyor ve bu haberi e, gazetede okuyor. Ve e, bir anda Kansas'a gitmeye karar veriyor ve arkadaşı Harper Lee, Bülbül'ü öldürmekin yazarı, e, Harper Lee ile beraber gidiyorlar ve oradaki Kansas'taki yerel halkı, işte polisi e, sorguya çekiyorlar. Onlarla röportajlar yapıyorlar. Hatta suçlularla, tutuklananlarla röportaj yapıyorlar. E, ve kitapta iki katilin psikolojisi irdeleniyor. Aynı zamanda işte kurbanların yakınları ya da o yerel halkın hayatı nasıl değişti? Bu suçun o, orada yaşayanların üstünde etkisi Ne oldu? Bunu anlatıyor ve e, o yüzden de gerçekten e, çok önemli bir gazetecilik, kurgu dışı roman. Aynı zamanda da tabii sinemaya uyarlanmasını da hatırlayacaktır Philip Seymour Hoffman hayranları. Çünkü e, 2005'te e, En iyi Erkek Oyuncu Oscar'ını bu Capote'yi Kap oynamıştı. Truman Capote'yi canlandırmıştı işte e, Kansas gidip röportaj yapmak üzere olan e, bir yazar olarak. E, bu da kurgu dışı. E, polisiyenin en iyi örneklerinden biri bana kalırsa ama her geçtiğimiz gün e, bu e, gazeteci işte gazetecilik ya da kurgu dışı örnekler artıyor. E, i̇stersen bu kadar gerçekçi e, örneklerden <gülüyor> biraz daha e, keyifli bir şeye geçelim. Bu da tabii ki çizgi roman olabilir. E, Dedektif Comics diye yine Amerika'da yayınlanan bir çizgi roman serisi var ve bu 1937'den beri aylık olarak yayınlanıyor. Ve bu serinin en önemli özelliği süper kahraman Batman aslında bu seriden çıkıyor. Haziran 2000, 2011 itibariyle 878 baskı, sayın, baskı sayısını tamamlamış bulunuyor bu seri. Aslında Detective Comics DC Comics'in son çıkardığı serilerden biri ilk etapta bir ontoloji olarak basılıyor... Fakat ve bu ontoloji olarak basıldığı dönemlerde hard boiled hani bizim hmm, daha önce sert kat, sert katı pişmiş dediğimiz türde hikayelere yer veriyor. Daha sonra 1939'da Batman'i piyasaya sürüyor ve bu Batman süper kahraman karakteri de DC Comics'ten çıkıyor aslında ve e, e, bu Batman komik serisinin e, bahsettiğim DC komik, Detective komik serisinin bir yıldızı haline geliyor hatta. ...kapak logosu artık şu şekilde çıkıyor... ...Dedektif e, Comics Featuring Batman... ...yani Batman'i yayınlayan dedektif çizgi roman serisi hı hı. olarak... E, ...Batman'in hatta bu o kadar önemli bir dedektif çizgi romanı haline geliyor ki... ...Batman'in basıldığı ilk sayı yani 27. sayı... ...şimdiye kadar basılmış çizgi romanlar içerisinde en değerli olanlardan biri olarak biliniyor... ...hatta Şubat 2010'da yapılan bir açık arttırmada 1 milyon dolara satılıyor... <gülüyor> Yani bu kadar e, önemli bir e, figür haline geliyor bu dedektif e, çizgi romanı ve burada Batman'in ön plana çıkarılması. Bir yıl sonra Batman'in çırağı diyebileceğimiz e, Ro e, Robin. Robin yaratılıyor ve bununla birlikte de aslında diğer süper kahramanlar yaratılmaya başlıyor. Hı hı. Yani bu dedektif komik serisinden çıkan Batman ve Robin karakterinin bu kadar ilgi görmesiyle birlikte diğer... Süper kahramanlar yani aslında şöyle diyebilir miyiz dedektif figürünün bir uzantısı süper kahraman. Çünkü her yönüyle e, inanılmaz zeki, güçlü, <gülüyor> her şeyi çözen. Yani aslında hani e, bu 20'lerden başlayan o dedektiflik altın çağından uzantı aslında ve birden süper kahramanlar görüyoruz. Tabii ki öyle diyebiliriz. Hele ki biz bu programı yapıyorken motivasyonumuz o kadar <gülüyor> yüksek ki bunu da diyebiliriz. <gülüyor> e, ama hani bir o kadar önemli bir örnek de... Aslında animasyon yani e, manga olarak basılıyor. Bu da e, inanılmaz bir seri. Detective School Q, Dedektif Okulu Q sınıfı bir manga serisi olarak e, Simon Amagi tarafından yazılıyor ve Fumia Sato tarafından çiziliyor bu seri. 2001-2005 yılları arasında yayınlanmış. İlk hafta, e, ilk başta haftalık bir dergide yayınlanıyor fakat sonra o kadar tutuluyor ki dergiden bağımsız bir seriye dönüşüyor. Ve inanılmaz bir kurgusu var bir dedektif okulu var bu dedektif okulunun e, bir de e, her içinde farklı farklı sınıflar var A sınıfı B sınıfı bir de Q sınıfı yani qualified kaliteli daha üstün öğrencilerin olduğu bir sınıf fakat bu sınıflar arasında da bir çekişme var çünkü siz Q sınıfında olsanız bile eğer dersleriniz iyi gitmezse başka bir sınıfa düşebilirsiniz o yüzden sürekli o sınıfta olmak için e, bütün me meziyetlerinizi sonuna kadar kullanmanız ve derslerinizi çok iyi çalışmanız lazım. Okulu kuran kişi Japonya'nın en önemli dedektiflerinden Morihiko'dan ee, ve e, yani bunun daha sonra zaten animasyonu da yapılıyor e, ve bütün bu öğrenciler ve Morihiko'dan Pluto isimli gizemli bir yeraltı örgütünün işlediği suçları çözmeye çalışıyorlar. İnanılmaz, evet, e, keyifli, görünüyor. kesin bunu hemen e, indirip evet, izlemeniz evet. lazım. Evet. Aslında daha crime jazz, polisiye cazı falan bunlardan bahsedecektik ama e, sonuna geldik programın ve bir anons yapmak e, yapalım. Haftaya e, bir konuğumuz olacak. Bir gün gazetesinden de tanıdığımız işte Adnan Bostan Adnan Bostancıoğlu gelecek. E, yazar e, Adnan Bostancıoğlu ve Martin Beck serisinden bahsedecek bize. E, çok hayranlıymış ve e, onun bakalım e, yorumlarını dinleyeceğiz. Eee cingözrecaili.tumblr.com'dan da bizi takip edebilirsiniz. Ve eski programlarımızın kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. CINGÖZRECAİ